أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شبيبا Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavim için öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbimize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Felemna nesu ma zekiru bi an jayna allazina yanhawna an isu wa akhadna allazina onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman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 وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوبُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Hani Rabbin kıyamet gününe kadar,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 Azabımızdan korunasınız demiştik. Ve ezahı da Rabbı kimi bini Adamın ve zihurî him ve aşk ala anfus ve ala "Bala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 أَفَتُهْلِكُنَا <gülüyor> بِمَا da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz. hu ayatina minha fa fakan min Ey Muhammed onlara şu adamın haberini de oku ki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 وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Eğer dileseydik, onu bu ayetlerinize yüceltirdik. Fakat,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 Sa, məsələn, el-Qaumu, Lədin kəddbû b-ayatina, və Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendi nefislerine zulmeden kavmin durumu ne kötüdür. Mîyeh billâhu, fahu al-muhtedî. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa, işte zarara uğrayanlar onlardır. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ نُعْمِلُ مِنْ سِلْهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onun da gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onun da göremezler. Kulakları vardır ama onun da işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir. Ve lillahi'l esma'ül husna fad'uh biha ve dzurullezine yulhiduna fi esma'ihi Seyücezavna ma kanu En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki, onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar. Ve kudretiyle onları kıracağız. Ve kudretiyle onları kıracağız. Ve yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş Ve yaklaştıracağız. onları kıracağız. Ve kudretiyle onları kıracağız. Ve kudretiyle onları Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. <gülüyor> Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.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 Göklerin ve yerin hükümranlığını Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler. Ney yok el diye Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. Yeseluneka anis saati ayane mursaha Kul inna ma ilmaha inda rabbi la yucenniha liwaqtaha illa hu Taqulatis semawati vel adla tatiukum illa dawta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 Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Huvallazi halakakum min nefsin <Sessizlik> wahidatin ve ce'ale minha zawceha lyeskuna ileha. Felamma tawsha ha hamalat hamlan hafifan famarat bihi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 أَلَهُمْ ارجل يمشون بها ام لهم ايد يطمشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها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 Bana hiç göz açtırmayın. İnne <Sessizlik> Benim dostum, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir. Ondan başka tattıklarınızınsa, size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler. وَإِنْ تَدَعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا وَتَرَاهُمْ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. Onları doğru yola çağırsanız, işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın. Ama onlar görmezler. خُذِ الْعَفْوَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliğe emret ve cahillere aldırış etme. Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse, Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah, her şeyi işitir ve bilir. Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman, Allah'ı hatırlarlar. Ve hemen gerçeği görürler. وَإِخْوَانُهُمْ Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآية قالوا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 وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret. Gafillerden olma. İnnellezîne 'inde rabbike lâ yestekbirûne 'an ibâdetihî ve yüsabbihûne ve lehû Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi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 بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله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 bu, onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ Onlar, namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. اُولَٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İşte gerçek mü'minler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. كَمَا <gülüyor> اَخْرَجَكَ Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.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 إذ وشِكُمُ عَاسَأَمَنَتَمْ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّطَهِرَكُمْ بِهِ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 vurun onların her bir parmağına Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. ذَلِكُمْ ve وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اِذَا لَقِيتُمُ Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman, sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın. وَمَنْ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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 dinledik diyenler gibi olmayın İnna şerrü'd-davâbi'i'l-dallâhü's-summü'l-bukmü'l-lezîne Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.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 Ya ay yehal ladin, amin, istejibu Lillahi ve Llazuzu, eza daga cum lima yuhdi cum, uğlamu, e'nallah yehulu, binl Ey iman edenler.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 وَعْلَمُوا اَنَّ الْعِقَابِ Fitneden sakının, çünkü o, içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. وَذْكُرُوا <gülüyor> قَلِيلٌ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 Yaa ve ve Ey iman edenler, Allah'a ve Peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin. وَعْلَمُوا أَنَّمَا Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafat ise yalnız Allah'ın yanındadır. Ya ay yehal lüvin amanu, in te tettu Allah yajal Ey iman edenler.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدَ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik İstesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. <Sessizlik> Yine onlar Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa, üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azat ver demişlerdi. وَمَا <gülüyor> Oysa sen aralarındayken, Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّدَهُمُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَالُوا اَوْلِيَاءَهِ اِنْ اَوْلِيَاءَ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 لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يْتَ مِنَ الطَّيِّبِ Bu, Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup, Hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمَّا قَدَ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدَ نَضَتْ سُنَّةُ Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse, ümmetlerin başına gelenler, onların başına da gelir. وَقَاتِلُوهُمْ <Sessizlik> حَتَّى İn in Allah bima yanmalun Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür. Ve in tevelu eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.